Allah dostlarına birkaç misal. Hak dostlarına bir bahsede suçu kendini izafe etmektir. Hatta bu Efendimiz'de de vardır. Numin Efendimiz'dir. Bazen buyurdu Efendimiz şu falan falan ki şey ne oluyor derdi. Orada muhatap anlardı onu. Bazen Galatu ruhiyeti kendini izafe ederdi. Bana ne oluyor ki ben sizleri böyle görüyorum buyurdu. Evliya Allah da Abdullah İbni Mübarek Hazretleri huysuz bir kişiyle yolculuk yapıyor. Yolculuk sonunda üzülüyor. Nedir diyorlar üzüntü, sıkıntı? Bir huysuz bir arkadaş yolculuk yaptım, Huyu düzelmedi. Bende ne var ki, ne bende mahsullu şeyler vardır ki, o arkadaşımı tesir altında bırakamadım. Diğer bir vasfı cömertlik. Nasıl bir cömertlik? İhsar hali kendinden kopararak vermek. Medine'ye bir sefil bir cemaat geldi. Efendim çok üzüldü. Bilal ezan oku dedi. Ezan oku cemaat toplan, Herkes ne varsa getirsin dedi. Onları o sefil cemaati, aç ve sefil cemaat huzura kavuşturmadan Efendimiz huzur bulamadı. Allah dostları da aynı minvalde. Davud'u Ta'yi Hazretleri var. Talebesi geliyor, hocam diyor, siz de hiç et yemediniz diyor, aylarca bir et yemeye getirelim ve bunu da zor temin ettim diyor. Davud Ta'yi ete bakıyor, talebesine bakıyor, bir nezaketle nasıl ben bu talebeyi kırmadan bu eti başka tarafa aktarabilirim? Oğlum diyor, iki yetimden ne haber diyor. Efendim bildiğiniz gibi diyor, Bak evladım diyor, bu eti ben yersem diyor, bir müddet sonra dışarı çıkacak diyor. Bu iki etime gönderirsek diyor, Arş-ı çıkacak. Efendimiz zamanında da buna benzer hadiseler çok. Mesela Ebu Hureyre diyor, Ebu Bekir geçti diyor radıyallahu anh, ona ayet okudum diyor, geldi geçti diyor. Ömer radıyallahu geldi, ona da ayet okudum, o da diyor geldi geçti. Yani açlığımı ihsas edeceğim. Anladım ki ikisinde de bir şey yok diyor, bana ikram edecek. Arkadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve bana bir tebessüm etti, gel dedi diyor. Takip ettim diyor, haneye girdi diyor, izin verdi ben de girdim diyor. Baktı Allah Resulü, bir bakra süt gelmişti diyor. <gülüyor> ben sütü gördüm, sevindim diyor, dedim bana ikram edecek Allah Resulü. Dedi ki Ebu Hureyye git, suffah hesabında kaç kişi var da getir dedi diyor. Ben de üzüldüm yani açlıktan kıvranıyorum. Bu süt anca bana kafi. O ise Esabu Sufayit davet etti. Mecbur gittim diyor. Esabu Sufay'ı getirdim diyor. Ebu Hureyre bakracı benim elime verdi diyor. Sırayla dağıt kardeşlerine dedi diyor. Dağıtıyorum dağıtıyorum bir türlü boşalmıyor diyor, bitmiyor diyor. Aynı seviyede kalıyor. Döndü Allah razı bana diyor tebessümle iç dedi diyor. İçtim diyor. Tekrar iç dedi diyor. Tekrar içtim diyor. Tekrar işte yarın buraya kadar gel neredeyse dışarı çıkacak buyuruyor. Ondan sonra sütü alıp kalanında kendisi içiyor. Nasıl bir cömertlik, nasıl bir kendi hakkını bilme. Hak dostlarının da durumu bu şekilde. Onların daima bir şeyi de daima hayır hasenatı acele etme. Yarın diyenler helak olur Efendimiz. Hasan Basri Hazretleri bir günde meslitten çıktım diyor. Bir diyor yoksul vardı diyor. Fakat diyor, mesciden çıktım, onu diyor, unuttum diyor. Sabahleyin geldim diyor, mescidin kenarında vefat etmiş diyor. Hemen diyor, kefenledim diyor. Gidip diyor, gömdük diyor. Ertesi gün sabah namazına girdim diyor. O diyor, kefenli halde, kıble onu bir suliyet halinde gördüm diyor. Bana dedi ki diyor, halisani al bu verdiğin kefene Allah bu kefeni kabul etmedi sallallahu aleyhi ve sellem'de ikindi namazını kıldı Kürsa abi hemen gitti diyor. Evden de bir altın getir hemen onu infak etti buyuruyor. Velhasıl ömür bir meçhul. Meçhuller içindeyiz. Allah dostlarım Allah ne verdiyse onu Allah yolunda Allah'ın kullarını infak etme. Misaller çok. Benzer misaller. Yine bir misal daha vereyim. Halit bin Velid ordu komutanı Sahibide çöldeydik diyor. Ona diyor yumuşak ekmekle soğuk su getirdik diyor. Döndü diyor askerim bu askerime de bunu veriyor musunuz dedi diyor. Yok dedik komutanım dedi, bunu ancak bir biz nemli bir yere koyduk çölün ortasında. O nemli yerde su biraz serinliğini muhafaza etti ekmek ekmekle yumuşak kaldı. O zaman dedi götürün dedi askerime ne veriyorsanız dedi bana bana dedi onu getirin. Kuru ekmekle sıcak su getirdiler. Bunlar nedir? İşte bir muhabbet kapten kalbe bir ceyran hattıdır. Böyle muhabbetler ne oluyor kulu? Vedud, Cenab-ı Hakk'ın ya Vedud, sevginin muhabbetin kaynağı Cenab-ı Hak muhabbete, ilahi muhabbete bir basamak teşkil ediyor. Tevazu. aydi i İbadur Rahman tevazu içinde yürürler buyuruyor. Efendimizin her hali tevazu, hiçlik, bir şey kendisine ait bir şey, mecburi söz zaman lafahre olarak ifade ediyor. Övünme yok diyor. Bir garip birisi çağırsa kabul ederdi davetini. Bir köle gelse, ya Resulü sana bir şey söyleyeceğim dese o köleyle beraber giderdi. Mekke fethine girdi, büyük bir zafer. Devenin önüne secde halinde girdi. Bir taraftan da, ey Allah'ım hayat ancak ahiret hayatı buyuruyordu. Bu nimetleri veren sensin, esas hayat hayat, ahiret hayatıdır. Zor zamanlarda sabri terkini öyledi, hendekte olduğu gibi fiziki şartlar tamamen değişti. Açlık, yorgunluk, karanlık, beni Kureyze'nin Medine'ye saldırması, Müslümanlar kıskacın içinde. Acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi diye kalplerde birer haller belirdi. Orada da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyor. Yani hep imtihan, meşakkatler imtihan, zaferler imtihan. Zaferlerde tavrımız ne olacak? Meşakkatlerde tavrımız ne olacak? Evliya Allah'ta da işte bunun daima aksini görüyoruz. Bahattin Nakşibendi Hazretleri alem buğday ben saman, Âlem Yahşi Ben Yaman buyuruyor. Yani herkes tam ben kusurluyum. haldi Bağdadi Hazretleri Dehlevi'ye gidiyor. Orada ona ilk vazife bu benliğini yıkmak teva. Çünkü güneşlerin güneşi diyorlar. Senden daha büyük alim var mı dünyada diyorlar. O manevi terbiye gelince ilk iş ona odaları, bahçeleri vesaire oraları süpüttürüyorlar. Demek bunlar ne oluyor? Bu maneviyatın tahsilleri oluyor. Hizmet ehli olacak gurur, kibir, ucup, benlik vesaire bunlar kaybolacak. Allah dostlarının bir hali onlar Allah'ları sever, Allah da onları sever. Bu Meryem suresinde iman edip de salih ameller işleye gelince onlar için çok merhametli olan Allah gönüllerine bir sevgi yaratacak. Onlar mazi olmuyorlar. Bedenleri fani olduktan sonra onların ruhaniyetleriyle güzel telkinleriyle eserleriyle hayatları devam ediyor. Allah dostlarına baktığımız zaman Cenab-ı Hak onları bitmeyen bir ömür ihsan ediyor. İşte geçen sene 2007 Mevlana senesiydi bütün dünyada. Diğerlerinin hepsinin ruhaniyeti devam ediyor, irşatları devam ediyor.